Türkçe Peri Masalları Atlanta'nın Hikayesi Evvel zaman içinde bir krallığı sadece erkeklerin yönetebileceğini düşünen aptal bir kral yaşıyormuş. Böylece bir kız çocuğu olduğunda onu istememiş ve bebeği ormanın derinliklerinde bir taş üzerinde tek başına terk etmiş. İlk başta çocuk etrafta büyüyen yapraklarla ve otlarla oynamaktan zevk almış ama... ...derken acıktığını hissetmiş ve ağlamaya başlamış. Yakındaki bir mağarada bulunan anne ayı onu duymuş... ...ve küçük yavrusuyla yanına gelmiş. Oh, ne sevimli bir çocuk. Zavallı şey. Onu burada kim bırakmış? Bu ne tür bir ayı anne? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Pençelerine bak... Onlar çok farklı. Çünkü o bir insan ayısı sevgilim. Ondan hoşlandım. Yanımızda kalmasını sağlayabilir miyiz anne? Ooo evet sağlayabiliriz. Ormanda bir dakika bile yalnız ve aç kalmasına izin veremem. Ona ne diyeceğiz anne? Ona şöyle diyeceğiz. Atlanta. Böylece anne ayı, Atlanta'yı mağarasına taşımış ve bir anne gibi ona bakmış. Ormandaki başka hiçbir hayvan çocuğa saldırmamış çünkü çocuk ayının koruması altındaymış. Zaman içinde Atlanta, ayı ve diğer hayvanlar için iyi bir oyun arkadaşı olarak büyümüş. Kıtalarla yarışıyormuş ve daha hızlı koşuyormuş. Maymunlarla ağaçlara tırmanıyormuş ve çok daha hızlıymış. Aslanlarla avlanıyormuş ve daha iyi avlanıyormuş. Atlanta güçlü, korkusuz ve akıllıymış. Bir gün bir grup gezgin ormandan geçiyormuş. Ah, çok yoruldum. Gerçekten daha ne kadar var? O, oh, vay canına! Çocuk? Bu sık ormanda tek başına ne yapıyorsun? Burada kalmasına izin veremeyiz. Onu yanımıza almalıyız. Bizimle geri dön. Köyümüze gel ve bizimle yaşa. Atlanta ne söylediklerini tam olarak anlamamış ama... ...ilk defa insanları görüyormuş. Bu yüzden de meraklanmış. Onları köylerine kadar takip etmiş. Gel. Eşim seni gördüğüne çok sevinecek. <Gülüyor> Maria, bak ormanda kiminle karşılaştık. Küçük bir kız mı? Ormanda tek başına ne yapıyordun? Onu nasıl buldun? Ne? Buraya gel tatlım. Maria ve John, Atlanta'ya bir çeşit melekmiş gibi davranmışlar. Atlanta'da köyde büyüleyici şeyleri öğrenmiş. Ormana gitmiş ancak köye dönüyormuş. Bir hayvanlarla birlikte ormanda, biri Can, Maria ve diğer insanlarla olan köyde iki ailesi var gibiymiş. Yıllar geçmiş ve Atlanta her zamanki gibi hızlı, güçlü, güzel bir genç kız olarak büyümüş. Şimdi Atlanta'nın hikayesini bir süre durduralım ve Onyus adında çok güçlü, çok asil bir kralı olan Başka bir krallığa ve ülkeye gidelim. Majesteleri, bu yılı çok büyük bir üzüm ve buğday hasadı yaptık. Tahıl depolarımız tahılla dolu ve bahçelerimiz meyvelerle dolu. Yani bu yıl krallığımızın refahı tam yüz katına çıkacak majesteleri. Bence meleklerin kutsamaları ve doğanın ruhları nedeniyle böylesine bol bir yıl geçirdik. Bir karnaval düzenlensin. Her peri, melek ve ruhuna yer verilsin. Herkese söyleyin, şüktanlarını ve minnetlerini sunsunlar. Hasatlarının en iyilerini karnavala getirsinler. Huu baba, bu çok güzel bir fikir. Tüm düzenlemeleri şahsen inceleyeceğim. Böylece krallığın bütün vatandaşları, prensleriyle bir araya gelmiş... Ve tarlalarda, bağlarda gerçekten büyük bir karnaval düzenlemişler. Bütün periler, melekler ve ruhlar için sunaklar kurmuşlar. İnsanlara nasıl tığıl ekeceğini gösteren Siris'a, onlara üzümden bahseden kısa ve tabii ki kanatlı Merkür için sunak yapmışlar. Hava kraliçesi Athena için rüzgarın koruyucusuna, ışık verene de birer tane yapmışlar. Bir tane deniz kralına... Ve bir tane de, ki sunakların en büyüğüymüş, her birine en büyük üzümlerden ve en büyük tahıllardan birer tabak bırakmışlar. Sonunda bir ateş yakmışlar ve hepsini alevlere vermişler. Buradan çıkan dumanın gökyüzüne yükselirken hediyelerini taşıdığına inanıyorlarmış. Lütfen tüm kutsamalarınız için yürekten ve mütevazı şükranlarımızı kabul edin. Davullar çalsın. Krallığın bütün insanları, tüm periler, melekler ve ruhları memnun edeceklerini düşünerek mutlu bir yürekle eve gitmiş. Ama istedikleri gibi olmamış. Bu ülkenin insanları, ormanların bekçisi peri Dayana'yı unutmuş. Ve Dayana bundan memnun değilmiş. Bu bir aşağılama. İnsanlar onlara yağmuru getirenin, topraklarının bereketini ve verimliliğini koruyanın ormanlar olduğunun farkında değil mi? Ormanlarıma ve yaratıklarını böyle aşağılamaya nasıl cüret ederler? Büyük orman muhafızı. Onları nasıl cezalandıracaksınız? Onları cezalandıracağız. Ödeyecekler. O gece ülke vatandaşları huzur içinde yatmış. Ama başlarına gelecekten haberleri yokmuş. Bu da neydi? Daha önce hiç böylesine yıkıcı bir şey duymadım. Tüm köylüler evlerinden yanan meşaleleriyle çıkmış ve gördükleri şey daha önce hiç görmedikleri kadar korkunç bir yaratıkmış. Meşalelerle onu korkutmaya çalışmışlar ama bu onu sinirlendirmişler. Tarlalarda çılgınca koşmuş, taze kesilmiş mahsulü alıp parçalamış. Üzüm çuvallarını acımasızca ezmiş, tüm mahsulü mahvetmiş. Köylüler dehşete düşmüş, krala gitmişler. Majesteleri, korkunç bir yaratık tüm tarlalarımıza ve bahçelerimize saldırıyor. Yaratık mı? Yaban domuzu gibi görünüyor ama değil. Bu yıl sahip olduğumuz bol hasat. Maalesef çoğu imha edildi. Bu yaratığı hemen durdurmazsak her şeyimizi kaybederiz. Periler, melekler ve ruhlar bize çok nazik davranmışlardı majesteleri. Karnavalda periler, melekler ve ruhlar için sunaklar kurduğumuzda birini unutmuş olmalıyız. Kral ruhların, perilerin ve meleklerin listesini kontrol etmiş. Ormanın bekçisini unuttuk. Dikkatimizi tarlalarımıza ve bahçelerimize o kadar çok verdik ki ağaçların ve yaratıklarının önemini unuttuk. Hem de iki kez. Bizi cezalandırdığına şaşmamalı. Ormanın bekçisi Peridiana şerefine büyük bir festival düzenleyin. Krallığın insanları, ormanın bekçisi, Peri Dayana'ya saygılarını sunmak için bir araya gelmişler. Ama tören ateşini yaktıkları anda büyük yaban domuzu ortaya çıkmış Aa, ve ateşi gitmiş. Evet, evet. İnsanlar çalıklara terakordan kaçmış. Kral ve prens bile dehşete düşmüşler. Peri Dayana önerinde belirmiş. Özrünü kabul ediyorum. Ama bunu yapıyorsun çünkü değerli mahsullerin yok edildi. Yaban domuzunu yakalamaya çalış. Halkınız sürekli korku içinde yaşadığında ve onu nasıl kontrol edeceğini bilmediğinde, orman ve yaratıklarına bir daha asla saygısızlık etmeyecekler. Yaratığı ele geçirmek için gideceğim. Hayır baba, karnavallar benim sorumluluğumdaydı. Gidip yaratığı ben yakalayacağım. Çok iyi ama bunu tek başına yapamazsın. Yanına en iyi avcı ve savaşçılardan oluşan bir ekip almalısın. Böylece krallık boyunca ve komşu ülkelere mesajlar gönderilmiş. En iyi avcı ve savaşçılardan yardım istenmiş. Belirlenen günde hepsi prensle buluşmak için toplanmış. İnanabiliyor musun ateşten korkmayan ya da okun etkilemediği bir domuz varmış. Bu krallığın hemen hemen tüm masullerini yok eden domuz mu? Yaratığı avlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm bunların abartı olduğuna eminim. Kral neden Bilgi'yi abartıyor ve kendi krallığının ve diğer krallıklarının en iyi avcı ve savaşçılarını çağırıyor? Avlanmaktan bahseden bir kadın ha? Bu çok garip. Belki de sen yolunu kaybettin. Bu bir avcı ve savaşçı topluluğu anladın mı? İşte ben de bu yüzden buradayım. Bir koca mı arıyorsunuz? Bu doğru zaman değil canım. Yaban domuzunu yakaladıktan sonra buluşalım. Ormanda göreceğiz. Veya bir kızın değerli domuzu yakaladığını görmekten ve öfkeden ağlamaktan mı korkuyorsun? Hoş geldiniz beyler ve leydim. Yardımınıza ihtiyacımız var. O da gelirse sana yardım etmeyeceğiz. Evet, eğer o gelirse hepimiz gideceğiz. Bu durumda sizi kalmaya zorlayamam. Bir kadının sizin kadar veya daha fazla güçlü olabileceğini kabul etmeye cesaretiniz yoksa, o zaman güçlü domuzla da yüzleşemezsiniz. Hemen şimdi karar verin. Kalacak mısınız yoksa gidiyor musunuz? Avcılar kalmış. Ve ekip yaban domuzu aramaya başlamış. Onu ormana girerken görmüşler. Onu öldürmeyeceğiz. Tek yapmamız gereken onu yakalamak. Bu yüzden tüm oklarını buna batırın. Bu yaratığı bilinçsiz hale getirecek. Ormana girmişler. Ağaçlara tırmanmışlar ya da kayaların arkasına saklanmışlar. Bir avcı yaratığa ok atmış. Ok sert yüzeyle temas ettiğinde ikiye ayrılmış. Yaban domuzu öylesine sinirlenmiş ki avcının oturduğu ağaçı parçalamış. Avcıya saldırmak üzereyken... Atlanta kafasına atlamış, bir mızrağı yan tarafına saplamış. Bu sırada yaratık büyük bir güçle karşı koyuyormuş. Prens derhal yaratan bir ok daha yollamış ve yaban domuzu bayılıp düşmüş. Metal kafese konduktan sonra Atlanta yaralarına ilaç sürmüş. E i̇şte... Şimdi iyi olacaksın. Belki peri Dayan'a memnun olur. Oh evet, çok memnun oldum. Yaban domuzuma bu kadar şefkatle davranmana sevindim. Prense de bir kadının değerini gördüğü ve onu sadece cinsiyeti yüzünden zayıf biri olarak değerlendirmediği için memnunum. Bütün ürünlerinizin geri dönmesi için toprağınızı kutsuyorum. Teşekkürler Büyük Orman Koruyucusu. Size saygısızlık ettiğimiz için çok üzgünüz. Şimdi dersimizi aldık. Bir daha asla ormanların, ağaçların ve yaratıklarının hayatımızdaki önemini unutmayacağız. Kral mutlu olmuş ve tüm ülke sevinmiş. Arazilerini kurtardığı için Atlanta'ya şeref misafiri yerini ayırmışlar. Şölenler ve danslar bütün gece sürmüş. Orada gerçekten harikaydın. Sen de öyleydin. İlk ve en önemli darbeyi sen indirdin. Ah, yakında geri dönmeliyim. Evet, ama birkaç gün kalamaz mısın acaba? Ben... Lütfen, seni tanımayı çok istiyorum. Eğer sence de bir sakıncası yoksa tabii. Ah, sanırım birkaç gün kalabilirim. Ormanları birlikte keşfedebiliriz. Tabii. Birlikte avlanmak benim için şereftir. Evet. Benim için de...